Sadatı kiram ittifaki olsa bile ruhsattan hasene olsa da bid'atten sakındılar. Maslahata riayet ve vicdanla hareket etmediler. Nasıl edebilirler ki? Şahın Akşiben sözlerinde tarikatinin sohbet azimetle amel etmek bid'at ve ruhsattan kaçınmaktan ibaret olduğuna açıkça hükmetmişken ruhsatla amel etmekten murat azimet olanın hilafıdır. Ancak necasetlerde afuvun mümkünlüğüne dair olan müstesna ittifaki de olsa ruhsattan çekinmişlerdir. Çünkü ruhsatların tayini nefsin istirahati içindir. Netice-i meram necasetler babında şiddetle azimete sarılmak vesveseleri çoğaltır. Onun için bundan kurtuluş çaresi olan ruhsatı belirtmişlerdir. Bidatlerden maksat ashabtan görülmeyen Mütehitlerin kıyaslara altına girmeyen ve ümmetin ittifak ettikleri meselelerin dışında kalandır. Haşiye 23. Bidat, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında olmayıp hayatından sonra ibadet olarak ihtisas edilen şeylerdir. Zeynul Arab Bidat, dinin aslına dayalı olmayan kıyaslarla ihtisas edilen şeylerdir. Herevi Bidat, celî veya hafi olarak sünnet ve kitaba dayanmayan bilahare ihtas edilen görüşlerdir dediler. Binaenaleyh bid'ati hasenenin de bir asla zahiri veya hafi bir senede dayalı olması şarttır. İmam Birgivinin bazı haşiyelerinden naklen Tarikat-ı Muhammediyenin şarihleri Ebu Said Hadumi ve Şeyh Recep'in zaptlarına göre bidatlerin en çirkini ondur. 1. Kur'an'ı hakimi ücret mukabilinde okumak. Özellikle vakfedilmiş paradan okumak mukabilinde ücret almak. Çünkü Kur'an'ın okunması için yapılan vakıflar batıldır. Zikir, dua, salavat, tesbih ve benzerlerinin de para mukabilinde yapılması çirkin bid'attir. Tabii ki camilerde yardım almak maksadıyla okunan kıraat ve aşirler de da buna dahildir. 2. Ölünün evinden yemek vermek. Böylece makberlerde mum yakmak, cenazenin önünde, gelin çıkarırken ve benzerlerinde cehri zikir yapmak, kabirler üzere bina yapmak, süslemek ve kabrin yanında yatmak da bunlara dahildir. 3. Nafile namazlarda cemaat, mesela regaip, berat ve kadir gecelerindeki namazların ve tesbih namazının cemaatle kılınması bidattir. Teravih müstesna. 4. Namazda tadili erkanı terk etmek. Kıvrak namaz kılmak. Karganın dindiklemesi gibi secde etmek dahi bid'attir. 5. İmamın arkasında onu geçmek veya muhalefet etmek. 6. Cemaatte safları düzgün tutmamak. 7. Şarkı türkü dinlemek, söylemek. Kur'an-ı Hakimi, tecvid kaidelerinin dışında yani dalgalı okumak yahut zikirleri böyle yapmak ve bununla kendinden geçmek ve dengeyi kaybetmek. 8. Hutbe anında salavat-ı şerifeyi, ashab terdiyeyi, amin demeyi cehren yapmak. Bunların gizlide bid'at olmadığını İbn-i Abidin tasrih etmiştir. Ayrıca birinin dua etmesi anında, Diğerlerinin yüksek sesle amin demeleri de buna girer.